Ne oz bil lahi ve ve nastafiro ve min ve min ve men yudli Ve ishedu an la illallah la Ve ishedu an muhammadan abduhu ve kitab Allah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 Üzerinde e, ders yapalım inşallah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Tamam inşallah. Allah subhanahu ve Teala Yahya bin Zekeriya Aleyhisselam'a hem kendisi onlarla amel etsin ve hem de onlarla amel etmeleri için İsrailoğullarına emretsin diye beş şeyi emretti. Yahya Aleyhisselam bunları bildirmekte biraz gecikir gibi olunca İsa Aleyhisselam ona şöyle dedi. Allah Teala hem senin amel etmen ve hem de İsrailoğullarının amel etmeleri için onlara emretmen gayesiyle sana beş şeyi emretmiştir. Şu halde ya sen hemen İsrailoğullarına bunları emredersin ya da ben gider onlara emrederim. Bunun üzerine Yahya Aleyhisselam şöyle dedi. Ben korkarım ki eğer sen benden önce onlara bu emirleri tebliğ edecek olursan ben yere batırılır ve azap edilirim. Böylece Yahya aleyhisselam insanları Beyt-i yani El-Aqsa e, mescidinde topladı. Mescid öyle dolup taştı ve insanlar mescidin balkonlarına oturdular. Daha sonra Yahya aleyhisselam onlara şöyle seslendi. Allah Tebarek ve Teala hem benim amel etmem ve hem de size amel etmenizi emretmem için bana beş şeyi bildirdi. Birincisi Allah'a ibadet edip ona hiçbir şey ortak koşmamanızdır. Zira Allah'a ortak koşan kimsenin misali şöyle bir adamın misaline benzer ki, kendi katıksız malıyla, altını veya gümüşüyle bir köle satın alır ve ona şöyle der, işte burası benim evim ve şu da benim işimdir. Çalış ve gelirini getirip bana ver. Köle ise çalışır ve gelirini götürüp efendisinden başkasına verir. Şimdi sizden hanginiz kölesinin böyle olmasına razı olur? Ve Allah size namaz kılmayı emretti. Namaz kıldığınızda etrafınıza bakınmayın. Zira Allah etrafına bakınmadığı sürece namaz kılan kulunun karşısında olur. Ve sizlere oruç tutmanızı emrediyorum. Zira oruç tutan kimsenin misali, bir topluluğun içerisinde bulunan şu adamın misali gibidir ki, onun yanında içinde misk bulunan bir kutu bulunmaktadır. Bu miskin kokusu bütün o topluluğun hoşuna gider ve onları hayrette bırakır. Şüphesiz ki oruçlu kimsenin ağız kokusu, Allah Teala katında mis kokusundan daha güzeldir. Ve size sadaka vermenizi emrediyorum. Çünkü sadaka veren kimsenin misali şu adamın misaline benzer. Düşmanları onu esir alarak ellerini boynuna bağlamışlardır. Boynunu vurmak için öne geçirmişler. Bu durumdayken onlara şöyle der. Az çok istediğiniz şeyi fidye olarak vereyim de beni serbest bırakın. Böylece fidye verip kendisini onlardan kurtarır. Ve Allah Teala'yı zikretmenizi size emrediyorum. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Zira zikreden kimsenin misali, düşmanlarının peşine düşüp hızlı bir şekilde takip ettikleri kimsenin durumuna benzer. O ise sağlam bir kaleye girip kendisini onlardan korur. İşte kul da ancak Allah Teala'yı zikretmekle kendisini şeytandan koruyabilir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu e, naklettikten sonra şöyle devam etti hadis-i şerife. Ben de Allah'ın bana emrettiği beş şeyi size emrediyorum. İşitmek, itaat etmek, hicret, cihat ve cemaate tabi olmak. Zira bir karış kadar dahi cemaatten ayrılan kimse İslam bağını boynundan çıkarmış olur. Meğer ki tekrar cemaate geri dönsün. Her kim de cahiliyet davasını güderse muhakkak o cehenneme girecektir. Bir adam ey Allah'ın Resulü namaz kılıp oruç tutsa da mı deyince Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Namaz kılsa, oruç tutsa ve Müslüman olduğunu iddia etse dahi böyledir. Allah'ın sizi kendisiyle isimlendirdiği çağrısıyla birbirinizi çağırın. Müslümanlar, müminler, Allah'ın kulları. Bu hadisi rivayet ettikten sonra İmam Tirmizi, Hasan Sahih demiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu çok kıymetli hadis-i şerifte ki her Müslümanın bunu ezberlemesi ve buna sarılması gerekir. Şeytana karşı insanı koruyacak ve hem dünyada hem de ahirette kulun kurtulmasını garanti edecek bir takım esasları zikretmiştir. Bu hadis-i şerifte muvahhid ve müşrik için birer örnek verilmiştir. Muvahhid kimse, efendisinin evinde, efendisi için çalışan ve efendisinin kendisini çalıştırdığı işten elde ettiği her şeyi ona teslim eden köleye benzer. Müşrik ise, efendisinin kendisini evinde çalıştırdığı, fakat verimini ve işten elde ettiği gelirini efendisinden başkasına temsil teslim eden köle gibidir. İşte aynı bunun gibi, müşrik olan kimse de Allah Teala'nın evinde Allah'tan başkası için çalışır ve Allah Teala'nın nimetleriyle Allah Teala'nın düşmanlarına yaklaşmak için çabalayıp durur. Bilinmektedir ki eğer insanlardan birinin kölesi böyle olsa, köleler arasında en çok ona kızacak, ona öfkelenecek ve onu kovup yandan uzaklaştıracaktır. Halbuki kendisi de o köle gibi yaratılmış olup her ikisi de başkasının verdiği nimetler içerisinde bulunmaktadır. Böyle olunca acaba bütün alemlerin Rabbi olan, kulun içinde bulunduğu bütün nimetler sadece kendisinden olan, hiçbir ortağı bulunmayan, bütün iyilikleri sadece kendisi bahşeden, bütün kötülükleri sadece kendisi def eden, kulu ortağı olmadan tek başına yaratan, ona merhamet eden, onun işlerini düzene koyan, onu rızıklandıran, afiyet veren ve onun ihtiyaçlarını gideren zatın kızması ve öfkesi nasıl olur acaba? Bütün bunlara rağmen kulun sevgisinde, korkusunda, ümit etmesinde, yemininde, adakta bulunmasında ve muamelelerinde başkasını ona denk tutması, ortak koşması yakışır mı? Onu sever gibi veya daha fazla başkasını sevmesi, ondan ümid eder gibi veya daha fazla başkasından ümit etmesi nasıl doğru karşılanabilir? Hiç şüphesiz ki Müminlerin durumu, söz ve davranışları şunu göstermektedir. Onlar Allah'ı sevdiklerinden daha çok Allah'a denk tuttukları, ortak koştukları ölmüş veya hayatta olan ortakları sevmekte. Allah'tan korktuklarından daha fazla ortak koştuklarından korkmakta. Allah'tan daha çok ortak koştuklarına ümit bağlamakta. Ortak koştukları şeylere karşı daha iyi muamele etmekte. Allah'ın rızasından daha çok onların rızalarını aramakta. Ve Allah'ın kızgınlık ve gazabından kaçındıklarından daha çok onların öfke ve kızgınlıklarından kaçınmaktadırlar. İşte Allah Azze ve Celle'nin bağışlamayacağı şirk budur. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurur. Doğrusu Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Ondan başkasında dilediğine bağışlar. Nisa Suresi 48. Ayet Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin katında zulmün üç tane divanı bulunacaktır. Bunlardan bir divan vardır ki Allah ondan hiçbir şeyi mağfiret etmeyecek, bağışlamayacaktır. İşte bu şirk divanıdır. Zira Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bir divan da vardır ki Allah ondan hiçbir şey eksik bırakmadan yerine getirir. Bu da kulların birbirlerine yaptıkları zulümler ile ilgili divandır. Çünkü Allah Teala kulların haklarını eksiksiz bir şekilde almalarını temin eder. Diğer bir divan da vardır ki Allah onu pek önemsemez. Bu da kulun kendisiyle Rabbi arasında olan hususlarda nefsine yaptığı zulümler divanıdır. Bu üç divan şeklindeki e, taksimatı Allah kendisine rahmet eylesin. İbni Kayyım e, medar Salihin Salik'in isimli eserinde yapar e, ve Taberani'de e, geçtiğini belirttiği Bir rivayetten e, böyle bir taksime gittiğini belirtir. O hadisin lafı şu şekilde Taberani'deki hadisin. Kıyamet günde Allah'ın katında zulmün üç divanı vardır. Bir divan vardır ki Allah ondan hiçbir şey affetmez. Bu Allah'a şirk koşma divanıdır. Sonra şu ayet okudu. Doğrusu Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bir divanda vardır ki Allah onu eksiksiz yerine getirir. Bu da kulların birbirlerine yaptıkları zulümler divanıdır. Diğer bir divanda Allah onu hiç önemsemez. Bu da kulun kendisiyle Rabbi arasında olan hususlarda nefsine zulmetmesi divanıdır. Daha sonra İbni Kayyim bu hadisi zikrettikten sonra şöyle diyor, bu hadis hem mevkuf yani sahabenin sözü olarak hem de merfuan, Peygamberi R.S. sözü olarak rivayet edilmiştir. İbni Kayyim Allah kendisine rahmet eylesin, diğer bir eserinde, Hükmü Tarih-i Salat isimli eserinde Ayşe radiyallahu anhadan, İmam, İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde geçtiğini belirterek şu hadisi naklediyor. Allah katında üç tane divan vardır. Bir divan e, vardır ki Allah onu hiç önemsemez. Bir divanda vardır ki Allah eksiksiz bir şekilde onu yerine getirir. Diğer bir divanda vardır ki Allah onu bağışlamaz. Allah'ın bağışlamayacağı divana gelince bu şirktir. Allah Azze ve Celle Maide suresinin 72. ayetinde Çünkü kim Allah'a ortak koşarsa hiç şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır buyuruyor. Allah'ın hiç önemsemediği divan ise kulun kendisiyle Rabbi arasında olan namaz kılmama, oruç tutmama gibi kendi nefsine yaptığı zulümlerdir. Zira Allah Azze ve Celle dilerse bunları affeder ve bağışlar, dilerse azabedir. Allah'ın eksiksiz yerine getireceği divana gelince bu da kulların birbirlerine yaptıkları zulümlerdir. E, şüphesiz bunlarda da kısas yapılacaktır. Evet. Bu divan yani Allah'ın pek önemsemeyeceği divan, divanların en hafifi ve silinmesi en çabuk olanlarıdır. Yani kulun Rabbi ile arasında işlediği günahlarla ilgili olan divan. Çünkü bu divan tövbe etmek, bağışlanma dilemek, günahları silen iyilikler işlemek, günahlara kefaret olacak musibetlere maruz kalmak gibi şeylerle silinebilir. Ancak şirk divanı böyle değildir. Çünkü yaptıkları zulümler divanda, ancak bu sahiplerine verip onlardan helallik almakla silinebilir. İşte Allah katındaki bu üç divanın en ağırı ve en tehlikelisi şirk olunca Allah şirk ehline cenneti haram kılmıştır. Şüphesiz hiçbir müşrik cennete giremez. Cennete ancak tevhid ehli olanlar girebilir. Zira tevhid cennetin kapısının anahtarıdır. Dolayısıyla anahtarı olmayan kimseye cennetin kapısı açılmayacaktır. Aynı şekilde eğer kişi dişleri olmayan bir anahtar getirecek olursa, cennetin kapısının böyle bir anahtarla açılması da mümkün olmayacaktır. İşte cennetin kapısını açacak olan anahtarın dişleri, namaz, oruç, zekat, hac, cihat, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, doğru sözlü olmak, emaneti yerine getirmek, sılay rahimde bulunmak, anne babaya iyilik yapmak gibi amellerdir. Dünyadayken tevhidden elverişli bir anahtar edine ve bu emirlerle anahtarı, anahtarına dişler yapan her bir kul, kıyamet gününde cennetin kapısına ancak kendisiyle açılabileceği anahtarla gelmiş olur ve kapıyı açmasına hiçbir engel bulunmaz. Meğer ki dünyada tövbe ve istiğfarla izleri iyice silmemiş olan günahları, hataları ve veballeri bulunması hali müstesnadır. İşte böyle bir kul, Bunlardan temizleninceye kadar cennetten alık olunur. Eğer bu kulu kıyamet ara satında durmak, kıyametin dehşetli ve şiddetli halleri temizlememişse, bunun cehenneme girmesi kaçınılmaz olur ki orada e, pisliklerinden temizlensin ve kirlerinden arınsın. Daha sonra da oradan çıkıp tertemiz bir şekilde cennete girsin. Zira cennet temiz olanların yurdu olup oraya temiz olanlardan başka hiç kimse giremez. Aleyküm selam ve rahmatullah. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor, Nahil suresi 32. ayetinde. Onlar ki, melekler hoş ve temiz olarak ruhlarını alırlarken, selam size, işliğe geldiklerinizin karşılığı olmak üzere girin cennete derler. Yine Zümer suresi 73. ayetinde şöyle buyurulur. Rablerinden korkanlar da cennete zümre zümre götürülecek. Nihayet oraya gelip kapılar açıldığında açılacağında cennetin bekçileri onlara diyecek ki, selam olsun üzerinize. Tertemiz geldiniz. Hemen oraya ebediler olarak girin. Burada tertemiz oldukları ifade edildikten hemen sonra cennete girmelerinin söylenmesi, cennete girmelerinin sebebinin tertemiz olmaları olduğunu göstermektedir. Sanki şöyle denilmektedir. Tertemiz olmanız sebebiyle size cennete girin denildi. Cehenneme gelince hiç şüphesiz ki orası söz, amel, yiyecek ve içecek hususlarında en kötü olan yurttur. Orası kötü olanların yurdudur. Allah Azze ve Celle Enfa Suresi 37. ayetinde şöyle buyurur. Allah murdarı temizden, kafiri müminden ayırt etsin. Murdarı birbiri üstüne koyup hepsini yığsın da onlar cehenneme atsın diye. İşte onlar zarara uğrayanların ta kendileridir buyurur. İşte bu şekilde Rabbimiz Azze ve Celle birikmiş ve yığın haline gelmiş olan bir şeyin Birbiri üstünde konulduğu gibi kötü olanlar da birbiri üstüne koyup cehennem ehliyle beraber onları cehennem ateşine atacaktır. Böylece cehennemde kötü olandan başkası bulunmayacaktır. İnsanlar ahirette içinde hiçbir kötülük bulunmayan, tertemiz, içinde hiçbir iyilik olmayan kötü ve hem iyi tarafı hem de kötü tarafı bulunanlar şeklinde üç tabakaya ayrılınca onların yurtları 3 tane olmuştur. Sırf iyilik yurdu ve katıksız kötülük yurdu. İşte bu iki yurt hiçbir zaman yok olmazlar. Bir de içinde hem kötülük hem de iyilik olanların yurdu. İşte yok olmaya maruz kalacak olan yurt budur. Bu asilerin, isyan edenlerin yurdudur. Çünkü Allah'ı birlediği halde asi olanlardan hiç kimse cehennemde sürekli olarak kalmayacaktır. Bunlar görmeleri gereken ceza kadar azaba tabi tutulduktan sonra ateşten çıkarılıp cennete sokulurlar ve böylece sırf iyilik yurdu ve katıksız kötülük yurdundan Başka bir yurtta, bu iki yurttan başka bir yurt kalmayacaktır. Okuduğumuz hadis-i şerifte, Harisel Eşer'in rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte şöyle de deniliyordu. Allah size namaz kılmayı emretti. Namaz kıldığınızda etrafınıza bakınmayın. Zira Allah etrafına bakınmadığı müddetçe namaz kalan kolunun karşısında olur. Namazda edilen iltifat yani etrafa bakınmak iki kısma ayrılır. Kalben Allah'tan kopmak ve Allah Azze ve Celle'den başkasına iltifat ederek yönelmek. Bir de göz ile etrafa bakınmak. Şüphesiz ki bu her iki çeşidi de yasaklanmıştır. Kul sadece namazıyla meşgul olduğu sürece Allah da kuluna yönelir ve ona rahmet nazarıyla bakar. Ancak kul gözü ile veya kalben başka bir şeye iltifad ettiğinde allah Teala da ondan yüz çevirir. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam kişinin namazından namazında başka şeylere iltifad etmesi hakkında sorulunca şöyle cevap vermiştir. Bu şeytanın kulun namazından ansızın çalmasıdır buyurmuştur. Buhari Ayşe radıyallahu anhadan rivayet eder bu hadis-i Diğer bir kutsi hadiste de Allah azze ve celle benden daha hayırlısına mı yöneleceksin Benden daha hayırlısına mı yöneleceksin? E, buyurur. Bunu e, Bezzar Cabir radiyallahu anh'den rivayet etmiştir. Namazda gözüyle veya kalbiyle allah Teala'dan başkasına iltifad edip yönelen kimsenin misali, sultanın çağırdığı önünde durdurup kendisiyle konuşmaya başladığı, fakat sultan kendisiyle konuşurken ona iltifad etmeyip sağa sola bakan, kalbiyle de sultandan başka şeylerle meşgul olup, Sultanın dediği şeylerden hiçbir şey anlamayan kimsenin haline benzer. Böyle bir kimse, sultanın kendisine nasıl davranmasını bekler acaba? Bunun hakkında yapılması gereken en az şey, sultanın öfkesine uğramış, gözünden düşmüş bir şekilde soğulmasıdır. Hiç şüphesiz ki, bu şekilde namaz kılan bir kimseyle, namazında Allah'a yöneli kalbiyle Allah'ın huzurunda duran, huzurunda durduğu zatın azametini kalbiyle hisseden, Kalbi o zatın heybetiyle dolan, o zata boyun eğen ve başkasına iltifad edip yönelmekten Rabbi Teala'dan haya eden bir kimse bir olmazlar. Bu iki kimsenin namazı arasında büyük fark e, Hasan bin Atiye'nin dediği gibidir. O şöyle demiş, İki kişi aynı namazı kılarlar fakat namazları arasında bulunan üstünlük farkı gök ile yer arasındaki fark gibidir. Zira onlardan biri kalbiyle Allah Azze ve Celle'ye yönelmiş, diğeri ise gaflet içerisinde bulunmaktadır. Bir kul kendisi gibi yaratılmış birisine aralarında bir perde olduğu halde yönelecek olursa, bu ne yönelme ne de yakınlaşma olur. Yaratılmış birisi için durum böyle olursa, acaba yaratıcı için, Allah Azze ve Celle için durum nasıl olur? Bir kul yaratıcı olan Allah Azze ve Celle'ye yönelir de, onunla Allah Teala arasında şehevi arzulardan, vesveselerden oluşan bir perde bulunursa da ve kalbi de iyice bunlara tutulmuş, bunlarla dolmuşsa, bütün bu düşünce ve vesveseler kendisine alıkoymuş ve onu Allah'ın dışında her yöne götürmüşken bu, bu böyle bir şeyin Allah'a yönelme olduğu söylenemez. Kul namaza durduğu zaman şeytan onu kıskanır, haset eder. Çünkü kul makamların en büyüğünde, Allah'a en yakın olanında şeytanı en çok kızdıracak ve ona en ağır gelecek olanında durmuştur. Bundan dolayı şeytan hırsla ve bütün gücüyle onun o makamdan o makamda durmasına engel olmaya onu alıkoymaya çalışır sürekli, ona, sürekli olarak ona vaatlerde bulunur onu boş kuruntulara vesveselere sevk ederek ona unutturur Suvari veya yaya bir yaya birlikleriyle onun üzerine giderek namazı ona basit gösterir ve böylece kulda namaz susunda gevşek davranıp onu terk eder şayet şeytan bunu başarmaktan aciz kalırsa, ona karşı çıkıp, ona rağmen bu makamda duracak olursa, bu defa Allah Teala'nın düşmanı onun nefsin'e vesveseler vermeye, onunla kalbe arasında girmeye çalışır. Namazdan önce hatırına gelmeyecek birçok şeyi ona hatırlatmaya çalışır. Hatta bazen unutmuş olduğu veya artık ümidini yitirdiği bir takım e, hacetlerini namazda ona hatırlatır. Kalbi bunlarla meşgul olurken Allah Azze ve Celle'nin huzurunda olduğunu, e, bu duygu ve düşünceyi unutur, uzaklaşır. Artık kul kalbi hazır olmadan Allah'ın önünde durur ve kalbiyle Allah'ın huzurunda duran kimsenin elde ettiği Allah'a yakınlığı, Allah'ın ikramını ve Allah'ın da kendisine iltifat edip nazar etmesini elde edemez. Namazı, namaza başladığı anki hataları, namaza başladığı sıradaki hataları, günahları ve ağırlıklarıyla bitirir. Yani bunları üstünden yıkamadan bitirir. Namaz vesilesiyle ...bir hafifliği gerçekleştiremez, hafifleyemez. Şüphesiz ki namaz, namazı hakkıyla eda eden, tam bir huşu içerisinde kılan... ...ve hem cesediyle hem de kalbiyle Allah Teala'nın huzurunda kıyama duran kimsenin günahlarına kefaret olur. İşte bu şekilde namaz kılan bir kimse, namazı bitirdiğinde kendisinde bir hafiflik hisseder... ...ve ağırlıkları yıktığını hisseder. Artık o dinç ve rahat olur... Öyle ki namazdan hiç çıkmamış olmayı arzu eder. Çünkü namaz onun gözünün aydınlığı, ruhunun gıdası, kalbinin cenneti ve dünyadaki istirahatgahıdır Namaza başlayana kadar kendisini bir nevi hapishanede ve sıkıntı içerisinde hisseder. Namazdan çıkınca değil, namaza girince rahata kavuşur. Allah Teala'yı gerçekten seven kullar şöyle derler. Bizler namaz kılarken namazla rahata kavuşuyoruz. Nitekim onların peygamberi Örnekleri ve imamları şöyle demişti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ey Bilal, namazla yani namaza ikamet getirmekle bizleri rahatlat, bizleri ferahlandır. Bunu Ahmed bin Hanbel Müsnedi'nde rivayet eder. O hiçbir zaman namazı bitirmekle bizi rahatlat dememiştir. Yine şöyle demiştir. Benim göz aydınlığım, gönül rahatlığım namazda kılındı. Bu da İmam Nesai'nin Sünnedi'nde rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir. Göz aydınlığı namazda olan birisinin, namaz olmadan gözü nasıl aydın olabilir ki? Böyle birisi namaz olmadan nasıl sabredebilir ve nasıl dayanabilir? Kalbiyle Allah'ın huzurunda duran ve göz aydınlığı namazda kılınan kimsenin namazı, nuru ve burhanı olduğu halde göğe yükselerek Rahman Azze huzuruna bu şekilde çıkar ve sahibi için şöyle dua eder. Sen beni koruyup muhafaza ettiğin gibi Allah da seni koruyup muhafaza eylesin. Fakat kusurlu davran, namazın hakkını ve huşusunu zayi eden, onun sınırlarını aşan kimsenin namazı ise eski bir çaput gibi, bez parçasının katlandığı gibi katlanarak sahibinin yüzüne çarpılır ve namazı ona şöyle beddo eder. Sen beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin. Bu hususta e, merfu bir hadis rivayet edilmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan. Bunu e, Abdullah bin Ömer radiyallahu anh'ıma şöylece rivayet ediyor. Abdesti, abdest ağzalarında bir eksiklik bırakmadan tam olarak alan, vaktinde namaza kalkarak Allah Azze ve Celle'nin rızası için namazını eda eden, vakit, ruku, sücud ve namazın diğer şartlarında herhangi bir eksiklik bırakmayan her bir müminin namazı bembeyaz ve parlak bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye yükseltilir. Onun namazının nuru ile doğu ve batı ufuklarının arası aydınlanır. Bu şekilde Rahman Azze ve Celle'nin huzuruna kadar götürülür. Namaza kalkacağı zaman abdestini güzel bir şekilde almayan, namazın vaktini geciktiren, ruku, secdeleri ve namazın diğer şartlarını hızlı bir şekilde adabına riayet etmeden yapan kimsenin namazı ise simsiyah ve kap karanlık bir şekilde yükseltilir ve daha onun başındaki saçları dahi aşmadan şöyledir: Senin beni zayiettin gibi Allah da seni zayıetsin. Sen beni zayiettin gibi Allah da seni zayıetsin. Evet. Makbul namaz ve kabul edilen bir amel, kulun Rabbi Azze ve Celle'ye layık bir şekilde kıldığı namaz ve yaptığı ameldir. Kul, Rabbi Tebârik ve Teâlâ'nın huzurunda elverişli ve layık bir şekilde namazını eda edince, onun bu namazı makbul olur. Makbul amel iki kısımdır. Birinci kısım, kul Kalbi Allah Azze ve Celle'ye bağlı olduğu ve sürekli Allah Azze ve Celle'yi zikrettiği bir halde namaz kılar ve diğer taatleri yaparsa aynı şekilde, bu kulun amelleri Allah Azze ve Celle'ye sunulur ve Allah Azze ve Celle onun bu amellerine nazar eder. Allah Azze ve Celle bu amellere nazar edip, e, bunların Allah'ı seven, ona yaklaşmak isteyen, ihlaslı ve sapa sağlam bir katten çıktığını ve sadece kendisinin rızası gödetleyerek yapıldığını görünce, bu amelleri sever, razı olur ve kabul eder. İkinci kısım, kulun adetten dolayı ve kafil bir şekilde işlediği amellerdir. Kul bu amelleriyle Allah'a yakınlaşmayı ve itaat etmeyi niyet eder. Azaları ile meşguldür fakat kalbi Allah'ı anmaktan gafil bulunmaktadır. Bütün amelleri bu hal üzere gerçekleşmektedir. İşte böyle bir kulun amelleri Allah Azze ve Celle'ye arz edildiğinde Allah Azze ve Celle onun amellerine nazar etmez. Ancak onun amelleri de amel divanlarının, amel defterlerinin konulduğu yere konulur ve kıyamet gününde Allah Teala'ya sunulur. Allah Teala da bu amellerden kendi rızası için yapılanlardan dolayı onu mükafatlandırır. Kendi rızası gözetilmeden yapılmış olanlar ise reddeder, kabul etmez. İşte Allah Teala'nın bu ikinci kısım amelleri kabulü, bu amellerinden dolayı o kulunu yaratmış olduğu saraylar, yiyecekler, içecekler, ve gözleri büyük hurilerle mükafatlandırmasıdır. Birinci kısım amelleri kabulü ise, kendisi için o amellerden razı olması, onu kendisine yakınlaştırması ve onun derece ve makamını yüceltmesidir. İşte Allah Teala bu kuluna hesapsız bir şekilde bağışlarda bulunacaktır. Şüphesiz ki bu mükafat diğerinden çok farklıdır. Namaz hususunda insanların beş mertebesi bulunur. Birinci mertebe bu kusurlu davranarak nefsine zulmeden kimsenin mertebesidir. Bu kimse namazın, abdestinde, vakitlerinde, sınırlarında ve rükünlerinde eksiklik bırakan kimsedir. İkinci mertebe, namazın abdestini, vakitlerini, sınırlarını ve zahiri rükünlerini güzel bir şekilde koruyup muhafaza eden, fakat vesveseler hususunda nefsiyle mücadele etmeyip, düşüncelere ve vesveselere dalan kimsenin mertebesidir. Üçüncü mertebe, bu da namazın sınırlarını ve rükünlerini güzel bir şekilde korumakla beraber, Vesveseleri ve çeşitli düşünceleri def etmek için nefsiyle de mücahede eden kimsenin mertebesidir. Böyle bir kimse namazından herhangi bir şey çalmasın diye düşmanıyla sürekli bir cihat içerisinde bulunduğundan dolayı hem namazda hem de cihattadır. Dördüncü mertebe ise namaza kalktığında namazın bütün haklarını, rükünlerini ve sınırlarını en mükemmel şekilde koruyup yerine getire, namazından herhangi bir şey zayi olmasın diye, Namazın sınırlarına ve haklarına gösterdiği özen ve riayet bütün kalbini kuşatan kimsenin mertebesidir. Bu kimsenin bütün gayreti layık olduğu şekilde namazını ikame edip tamamlamaktır. Namazı ve bu namaz yoluyla Rabbi Tebarek ve Teala'ya ibadet etme duygusuyla bütün kalbi bu duygular dolmuş haldedir. Beşinci mertebeye gelince bu kimse de dördüncü mertebedeki kimse gibi namaza kalkmakla beraber, bütün kalbiyle Rabbi Azze ve Celle'nin huzurunda yerini almış, kalbiyle Rabbine bakmakta, onu gözetlemekte, kalbi onun azametiyle ve muhabbetiyle durmuş, sanki onu görüp müşahede ediyor gibi huzurunda durmuştur. Bu kulun kalbinden bütün vesveseler ve düşünceler yok olup gitmiş, onunla Rabbi arasında hiçbir vesvese düşünce engeli perdesi kalmamıştır. Şüphesiz ki bununla başkalarının namazı arasında gök ile yer arasındaki farklılıktan daha büyük ve daha üstün bir fark vardır. Çünkü bu kimse... Namazında sadece Rabbi azı ve Celle ile meşgul olup, gözü onunla aydın olmuştur. İşte bu sayılan mertebelerden birinci mertebede olanlar cezalandırılacak, ikinci mertebede olanlar hesaba çekilecek, üçüncü mertebede olanların günahlarına kefaret olacak, dördüncü mertebede olanlar ödüllendirilecek, beşinci mertebede olanlar ise Rablerine yakınlaştırılacaktır. Çünkü bu beşinci mertebede olanlar göz aydınlığı namazda, Göz aydınlığı namazda kılınanlardır. Şüphesiz ki her kimin dünyada gözü namaz ile aydınlanırsa, ahirette de onun gözü Rabbi Azze ve Celle'ye olan yakınlığıyla aydınlanacaktır. Aynı şekilde daha dünyadayken bile onun gözü Rabbinin yakınlığıyla aydınlanır. Her kimin gözü Allah ile aydınlanırsa, bütün gözler onunla aydınlanır. Kimin de gözü Allah ile aydınlanmayacak olursa, onun nefsi dünya için her türlü üzüntü ve kederle paramparça olur. Rivayet edilmektedir ki kul namaza kalktığı zaman Allah Azze ve Celle şöyle der. Benimle kulumun arasından perdeleri kaldırın. Kul namazında başka bir şeye iltifat edip yöneldiğinde ise şöyle der. O perdeleri sarkıtı. Bunu hakim ettirmeyizde Es Salat ve Duha isimli kitabında rivayet eder. Buradaki iltifat. Kalbin Allah Azze ve Celle'den başkasına iltifat edip yönelmesi şeklinde açıklanır. Kalp başkasına iltifat edince Allah ile kul arasına perde sarkıtılır ve şeytan hemen devreye girip ona dünya işlerini arz etmeye başlar. Şeytan dünya işlerini bir ayna gibi onun karşısına dikerek ona gösterir. Kalp ona yönelip başkalarına iltifat etmediğinde ise şeytanın Allah ile bu kalbin arasına girmeye gücü yetmez. Şeytan ancak... Allah ile kulun kalbi arasında perde gerildiği zaman devreye girip müdahale edebilir. Dolayısıyla kul Allah'a sığınıp kalbini Allah'ın huzurunda hazır edince şeytan kaçar, kul başkalarına yönelirse şeytan devreye girer. İşte kul ile düşmanın durumu namaz boyunca bu şekilde devam eder. Hiç şüphesiz ki kulun namazında huzuru yakalayabilmesi ve namazda sadece Rabbi ile meşgul olması ancak şehevi arzularını ve hevasını yenmesiyle mümkün olur. Yoksa şevi arzuların yendiği, hevasına esir düşen ve şeytanın kendisine yer bulup yerleştiği bir kalp, vesveselerden ve çeşitli düşüncelerden kurtulamaz. Kalpler üç çeşittir. Birincisi, imandan ve hayrın her türlüsünden uzak ve boş olan kalp. Bu kapkaranlık bir kalptir. Şeytan bu kalbe kolayca her türlü vesveseyi verebilmektedir. Zira bu kalp, şeytanın evi ve vatanı haline gelmiş, şeytanın istediği şekilde hüküm sürdüğü ve her türlü imkana sahip olduğu bir yer olmuştur. İkinci çeşidi ise kalplerin, iman nuruyla aydınlanmış ve iman lambasının yandığı bir kalptir. Ancak bununla beraber şehevi arzuların karanlığı ve hevanın sert rüzgarlarda etrafında bulunmaya devam eder. Bundan dolayı da şeytan bazen bu kalbe yönelir, bazen de arkasını dönüp kaçar. Bazen şeytan bu kalpte bir takım sağlar bulabilir ve burada bir takım arzular yerleştirebilir. Bu kalple şeytan arasında dönüşümlü bir savaş sürmekte olup bazen kalp bazen de şeytan galip gelir. Bu tür kalplerin kazanma ve kaybetme zamanlarının çokluğu veya azlığı farklı farklıdır. Bunlardan bazıları vardır ki düşmanı yendikleri vakitler daha fazla, diğer bazılarda vardır ki düşmana yenildikleri vakitler daha fazla ve daha başkalarda vardır ki Düşmana yendikleri ve düşmana yenildikleri vakitler aynıdır. Üçüncü çeşit kalbe gelince, bu imanla dolu olan bir kalptir. Bu kalp iman nuruyla aydınlanmış, şehevi arzuların perdeleri aradan kalkmış ve bütün karanlıklar üzerinden çekilmiştir. Bu kalpte bulunan iman nurunun bir ışığı bulunmaktadır ki yaklaşan her türlü vesveseyi tutuşturup yakmaktadır. Bu kalp tıpkı yıldızlarla korunan gök gibidir. Şayet bir şeytan ona yaklaşacak olursa hemen yıldızlarla recmedilir ve yanar. Hiç şüphesiz ki göğün hürmeti ve saygınlığı müminin hürmet ve saygınlığından daha büyük değildir. Aynı şekilde Allah Teala mümin kulunu göğü koruduğundan, semayı koruduğundan daha mükemmel bir şekilde korur. Çünkü gök, meleklerin ibadetgahı, vahyin mekanı ve taatlerin, nurların bulunduğu bir yerdir. Müminin kalbi ise tevhidin, muhabbetin, marifetin ve imanın karar kıldığı yerleştiği yerdir. Şüphesiz ki bu, düşmanın tuzaklarından korunmaya diğerinden daha layıktır. Hatta bu öyle bir şekilde korunmalıdır ki, düşman bundan gaflet anlarında ansızın çaldığı çok az bir şeyden başka hiçbir şey elde edememelidir. Buna çok güzel bir örnek verilmiştir. Bu örnek üç tane evin misalidir. Biri sultanın hazine, zahire ve mücevheratının e, değerli eşyalarının bulunduğu evdir. İkincisi sultanın kölesine ait olup e, kulun hazine, zahire ve mücevheratının içerisinde bulunduğu ev. Üçüncüsü de boş olup içerisinde hiçbir şey bulunmayan evdir. Hırsız bu evlerden birinden çalmak için gelecek olsa acaba hangisine girer? Eğer dersen ki boş olan evden çalacaktır bu imkansız bir şey olur. Çünkü boş olan evde çalınabilecek hiçbir şey bulunmaz. Bundan dolayı İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle der. Yahudiler namazlarında vesveselere maruz kalmadıklarını iddia ederler. Denildiğinde o şöyle cevap verir. Şeytan harab olmuş bir kalbe ne yapsın ki? Bu sözün bir benzerini de Ebu Nuaym Hilyetü'l Evliya'da Ali bin Ziyad'dan nakledir. Ameş şöyledir: e, mizanda ağır olan amelin alameti vesvesedir. Zira kitap ehli olan Yahudi ve Hristiyanlar vesvese diye bir şey bilmezler. Çünkü onların amelleri göğe bile yükseltilmez, yani kabul edilmez. Ahmet bin Hanbel, Züht isimli eserinde şöyle rivayet eder. Abdullah el-Adevi dedi ki, ben el-Ala bin Ziya'da şöyle dedim. Ben tek başıma namaz kıldığımda namazımdan hiçbir şey anlamıyorum. Buna karşılık o şöyle cevap verdi. O halde sevin. Çünkü bu hayrın alametidir. Hırsızları görmüyor musun? Harabe olmuş bir evin yanından hiç dönüp bakmadan geçip giderler. Fakat içinde bir eşya olduğunu düşündükleri bir ev buldular mı? Ondan bir şey almadan asla bırakmazlar. Aleykümselam ve Rahmetullahi bereket. Eğer dersen ki sultanın evinden e, çalar bu hırsız. Bu da imkansız bir şeydir. Çünkü bu evin öyle koruyucuları ve nöbetçileri vardır ki Hırsızın bunlara rağmen o eve yaklaşmaya asla gücü yetmez. Sultan bizzat onu korurken hırsız nasıl yaklaşabilir ki ona? Etrafında bulunan onca asker ve nöbetçiye rağmen hırsızın ona yaklaşmaya gücü yetmez. Dolayısıyla hırsız için ikinci evden başkası kalmamıştır. İşte hırsızın saldırılar, saldırılar düzenlediği ev budur. Akıllı olan her insan bu örneği, bu örneği, bu misali çok iyi düşünsün ve kalbine bunu uyarlasın. Zira kalplerin durumu bu örnekteki misalin aynısıdır. Hayrın her türlüsünden boş ve uzak olan kalbe gelince bu kafir ve münafıkların kalbidir. İşte bu kalp şeytanın evidir. Şeytan bu kalbi tamamen ele geçirmiş ve kendisine yurt edinmiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. Şeytan hazineleri, zahireleri, şüpheleri, hayalleri ve vesveseleri bu kalbin içinde bulunurken şeytan bu kalpten neyi çalsın ki? Az, e, sohbetin gitmesine az bir şey kaldı inşallah. Eğer e, bana sormak istiyorsanız, e, az bir süre kaldı ama oradan kardeşlere sormak istiyorsanız buyurun. Bir kalpte vardır ki, Allah Azze ve Celle'nin yüceliği, azameti, muhabbeti, murakabesi ve ondan haya etmekle doktor Hangi şeytan böyle bir kalbe cüret edebilir ki? Şayet şeytan bu kalpten bir şeyler çalmak isteyecek olsa neyi çalacaktır? Şeytanın bu kalbe yapabileceği tek şey, kulun gafil olabileceği bazı anlarda hızlıca bir şeyleri yağmalaması ve çalıp çırpmasıdır. Zaten bunun olması da kaçınılmazdır. Çünkü okul bir insandır ve insanlığın gerekleri olan gaflet, hata, unutma, ihmal etme ve mizacın galip gelmesi gibi hallere tabidir. Ve bir münebbi rahimolla şöyle demiştir. Bazı ilahi kitaplarda şöyle deniliyor. Ben evlerde duracak değilim. Zaten evler beni kuşatamaz da. Bütün gökler benim kürsümün içerisindeyken hangi ev beni kuşatabilir? Fakat ben, benim dışımdaki her şeyi terk eden müminin kalbindeyim. İşte bu rivayetin de manası bundan ibarettir. Gökler ve yer beni kuşatamadı, benim mümin kukulumun kalbi kuşattı. İbn-i Teymiye bunun da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait bir isnadı olmadığını fakat İsrailiyat kaynaklı bir söz olduğunu belirtmiştir. Bazıları bunu hadis olarak rivayet eder ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sözü olarak bu sözün bir asılı yoktur. Bir kalpte vardır ki içinde Allah'ı tevhid etme, O'nun marifeti ve muhabbeti, O'na iman ve O'nun vaadi ile vaidini, yani müminleri müjdelemesiyle kafir ve münafıkları tehdit etmesini, birincilere olan mükafatı ile diğerlerine olan azabını tasdik etmek bulunmaktadır. Aleyküm selam ve Bunlarla beraber bir de o kalpte nefsin arzuları, huylarıyla heva ve mizacın gerekleri de bulunur. İşte bu kalp bu iki davetçi arasında gidip gelir. Bazen Allah Teala'ya iman etme, onu tanıma ve sevme ve sadece onu kastetme davetçisinde, Meyleder. Bazen de şeytana, hevaya ve mizacın gereklerine davet eden içgüdüye meyleder. İşte şeytanın bu kalp hakkında bir takım arzuları bulunur ve bu kalp ile onun arasında bir takım çekişmeler ve hadiseler yaşanır. Artık Allah Teala dilediğine zaferi nasip eder. Zafer ancak Allah'tandır. Aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Ali İmran 126 Şeytanın bu kalbe karşı savaşabilmesi ancak bu kalbin içinde bulunan silahını kullanmasıyla mümkün olur. Aleykümselam ve şeytan bu kalbe girdiğinde onun içinde silahını bulur ve onu alarak bu kalbe savaşır. Zira şeytanın silahları, şehevi arzular, şüpheler, hayaller ve yalancı kuruntu ve yalancı temennilerdir. Boş temennilerdir. Bütün bunlar da kalbin içinde bulunmaktadır. İşte şeytan kalbe girdiğinde orada bu silahları bulur ve onları alarak kalbe saldırır. Şayet kulun yanında şeytanın bu savaş aletleri, bu savaş cihazlarına mukavemet edebilecek güçte veya daha kuvvetli bir iman teçhizatı varsa o zaman şeytana karşı koyabilir. Yoksa düşmanın devamlı kendisine galip gelir, bundan da Allah'a sığınırız. Şayet kul düşmanına izin verir, ona evinin kapısını açar, onu eve sokar ve kendisine karşı savaşacağı silahı teslim almasına imkan tanıyacak olursa, neticesinden dolayı sadece kendisini kınas. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü la ilaha illa ente ve esteğfiruke ve etûb ileyk. Selamü <Sessizlik> aleyküm rahmet